Merhaba Söz Küçüğü'nü dinleyenleri. Bir Söz Küçüğü'nü programıyla da sizlerle beraberiz. Bu haftaki konumuz lise meclisleri. Çağatay Ulaş, Çinare ve Dilara ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Başbulduk. Hoş bulduk. Bize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Adım Laş, İstanbul'daki bir lisede lise çalışmasını yönetiyorum. Adım Dilara, lise son öğrencisiyim, lise meclisleri üyesiyim. Ben Çinare, lise son öğrencisiyim, lise meclis üyesiyim. Ben Çağatay, lise son öğrencisiyim ve lise meclis üyesiyim. Tekrar hoş geldiniz. Ee, şöyle başlayalım o zaman, lise meclisleri nedir? Neden kuruldu? AKP'nin son zamanlarda yaptığı politika karşı okullarda oluşmuş bir duvar olarak tanımlayabiliriz. Tam olarak bir ideolojiye sahibiz aslında, sosyalist bir yapıya sahibiz ama her görüşten de insan var aramızda. Okul çıkışlarında arkadaşlarımızla toplanıyoruz, çay içiyoruz herhangi bir kafe olsun. Oturuyoruz, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Genelde konumuz gündemden olaylar oluyor. Bugün mesela ne olmuş bir arkadaşımız. gazeteden haberleri derliyor, toparlıyor. Ortaya getiriyor, hep beraber tartışıyoruz, konuşuyoruz. Muhabbet ediyoruz. Okul çıkışlarında zaten arkadaşlarımızın yaptığı pek bir faaliyet yok. Genelde dershaneye gidiyorlar. Genelde dershaneye de gitmiyorlar. Nereye gidiyorlar mesela? Ya okul çıkışlarında genelde arkadaşlar böyle toplanırlar. Sabahtan aşama kadar kahvede batak oynarlar. Okay. PlayStation kafe ederler, kafe ederler. Bu tarz yaparlar. Yani boş zaman geçiriyorlar. Evet, yani sözde boş zaman geçiyorlar. Aynen. Biz de bunlardan da kutumlarını sağlıyoruz. Daha çok dünya ile ilgilenmelerini sağlıyoruz. Hayatları ilgilenmelerini sağlıyoruz. Bir şeylerin farkında Aynen bir olmasını. şeylerin farkında olmasını sağlıyoruz. Lise meclisleri aslında tam olarak bunu da sağlamaya çalışıyor. İnsanları aydınlatmaya çalışıyor. Bir şeylerin farkında olmasını sağlamaya çalışıyor. Sonuçta bu hepimizin hayatı. Bu ülkede olan her şey hepimizin hayatını etkiliyor. Herkes... Söz sahibi olması gerekiyor. Tabii bu sözlerin nasıl dile getirebileceklerini bilmiyorlar. Bir aracı ihtiyaçları var. Lise meclisi de bunu sağlamaya çalışıyor. Peki neden bilmiyorlar? Ya, aslında Korku. bilmiyorlar. Korku da var aslında. Okullarımız içinde çok fazla cemaat örgütlenmesi var. Çok büyük bir baskı var. Ben kendi anıma konuşayım. Okul yönetiminden çok fazla tehdit olsun. Sürekli üzerimizde oynama olayları falan oluyor sürekli. Arkadaşlarımızla ilgilenmekte korkuyorlar. Böyle çok sorunlarımız var. Ama bunu da kırmaya çalışıyoruz konuşarak sürekli tartışıyoruz. Arkadaşlarımız ulaşmaya çalışıyoruz. İlgilen ilgilenmelerini sağlıyoruz. Peki nasıl ulaşıyorsunuz? Ya daha çok konuşmalarla insanı kendini belli ediyor hareketlerinden, tavırlarından. Hani camatçı bir insanla normal bir insanı ayırt etmek zor değil. Yani E sadece sosyalistler mi alıyorsunuz? Hayır. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ya yani bir yönetim kurulu oluşturuyoruz. Oraya mesela aramızdan tabi insan farklı yöne diye... ...sol görüşe sahip, sosyet görüşe sahip birkaç tane arkadaşımız oradaki mutlaka oluyor. Geri kalan arkadaşlarımızı oylama ile seçiyoruz. O şekilde yürüyor. Oylama yöntemi Aynen. <gülüyor> Anladım. Yani bu kadar. Ee, peki cemaat örgütlenmeleri nasıl ilerliyor cemaat, okullarda? E, cemaat örgütlenmeleri ile ilgili hemen hemen hepimizin az da olsa bilgisi vardır. <gülüyor> Konuya hakim olmadan önce başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Bundan birkaç gün önce başımdan geçti. Otobüste giderken yanımda oturan bir teyzenin telefonda konuştuğu ahbabına... ...oğlum bugün abilere gitti dediği cümleye şahit oldum. Ve hemen hemen hepimiz de bu abilerin kim olduğunu biliyoruz zaten. Ben de öncelikle aktif olarak uyguladıkları faaliyetlerden, sistemden ve yapmış oldukları çalışmalardan bahsedeceğim. Bu çalışmalara dair elimizde birkaç veri var, bunu farklı şehirden gelen bir öğrenci örneğiyle daha e, anlaşılır bir şekilde açıklayabilirim. Mesela bir öğrencinin durumu yok ve farklı bir şehirden gelmiş, artık nasıl haberleri oluyorsa bunları bir şekilde ulaşıyorlar. Bu örgütlerin öncelikli kuralı kendilerini onlardanmış gibi göstererek kendi saflarına çekmeleri. Bunu da birçok yolla yapıyorlar. Örnek vermek gerekirse yurt imkanı sağlıyorlar. E, ...burslarla dershanelere çekiyorlar. Tabii sadece eğitimle de sınırlı kalmıyor bu. Onların hoşuna gidebilecek çeşitli etkinlikler de düzenliyorlar. Anlayacağınız üzere o öğrencinin maddi her türlü desteğini sağlıyorlar. Genellikle farklı şehir veya farklı ülkelerden gelen... ...burada üniversite veya lise kazanan öğrencileri kendilerine çekiyorlar. E, tabii diyeceksiniz şimdi yurt içi faaliyetleri aktif değil mi? Aktif durumda bu da. Seçtikleri bu arkadaşlarımızın büyük ölçüde... ...imkansızlıktan genelde yeterli bilgileri olmuyor. Bu durumda da bunlar devreye giriyor. Maddi e, maddi destekle her türlü imkanı sağlayarak kendi saflarına çekiyorlar. Bu durumda maddi desteği sağlayarak çeşitli etkinliklerle kendi düşüncelerini... ...ılımlı bir şekilde e, karşıdaki insana empoze ederek kendilerine çekiyorlar. Tabii bizim buradaki değindiğimiz nokta bunu sadece eğitim amaçlı yapan... ...ve iyi bir gelecek salmaya çalışan kurumlara değil. Aksine biz bu kurumlara saygılıyız. Bizim karşı olduğumuz cemaat oluşumları sözde eğitim adı altında... ...gelecekte bu arkadaşlarımızı kendilerinden biri olmak için yetiştirenlere... ...tabii dinsel, e, dinsellik üzerine olan eğitim de buna dahil. Büyük, e, büyük ölçüde karşıdaki tarafa da pek fazla seçim şansı tanımıyorlar. Biz e, bu konuda da yanlış anlaşılmayalım. Biz din düşmanı da değiliz. Bizim endişemiz bu cemaatlerin kendi oluşturdukları din kalıbıyla yetiştirdikleri bir nesil. Ve bu neslin ülkemiz üzerindeki etkileridir. E, zaten aklı başında olan her bireyle de bu etkilerin iyi olmayacağı konusunda hemfikiriz. Olaya şöyle toparlayıp özet geçmem gerekirse bizim derdimiz bunu sadece din amaçlı veya eğitim amaçlı yapan kuruluşlarla değil... Bizim derdimiz, dile getirdiğimiz, üzerinde basa basa durduğumuz nokta, mevcut hükümetle ve siyasi amaçlı cemaat kurumlarıyla. Son olarak şunu söylemem gerekirse, bizi din adı altında soyan ve geriye taşıyan, ...gericiliği çözüm yolu bilen her türlü oluşma, kuruluşa ve kuruma karşıyız ve karşı olmayı da devam edeceğiz. Peki, bu öğrenciler AKP'ye neden karşı? <gülüyor> ee, biz AKP'ye sadece tek bir konuda karşı değiliz. Ee, karşı olduğumuz çeşitli konular var. Genç San AKP'ye muhalefet etmen için birçok sebebim var. Mesela e, her sene değişen sınav sisteminin öğrenciler tepkisi, tepkisini almak için yeterli bir sebep. Ama şu an liselerimizde daha büyük bir sıkıntımız var. E, mesela düz liseler giderek kalkıyor ve giderek itibarsızlaştırılıyor. E, Anadolu kazanamayan arkadaşlarımız ya mesleğe ya da İmam Hatip'e gitmek zorunda kalıyorlar. Ve İmam Hatip'lere aşırı bir yatırım, aşırı bir özendirme söz konusu. Öğrenciler kayıt olsun diye ellerinden geleni yapıyorlar. Ee, mesela İmam Hatip öğrencilerine cep, cep sineması, 700 kişilik konferans salonları gibi birçok olanak sağlanıyor. Ee, kendi okulumdan örnek vereyim. Ee, sınıflarımız inanılmaz kalabalık. Ne laboratuvar, ne bilgisayar odaları, ne de e, onlara sağlanan o büyük konferans salonlarından var. Ee, tabii bu söylediklerimiz bazıları tarafından yanlış anlaşılmasın. Biz kesinlikle imam hatipler kaldırılsın falan demiyoruz. Olay şu. Hadi diyelim ben Anadolu Lisesi kazanamadım. Meslek Lisesi'ne falan da gitmiyorum. Neden tek çarem dini bir eğitim almak oluyor? İşte burada da AKP hükümetinin baskıcı ve şeriatçı politikalarını görüyoruz. AKP'nin yaptıkları tabii ki bunlarla da sınırlı değil. Mesela son gündem, son gündemi bilirsiniz. Bütün öğrencilerin büyük tepki, büyük tepki gösterdi. 10 günlük devamsızlık konusu. Ee, AKP devamsızlık sürelerini kısaltarak, e, geçme notunu yükselterek okuldan başka bir şey düşünmememizi okumayan, sorgulamayan bir gençlik istiyor. Okuyanları da imha, imam hatiplerle kendi saflarına çekmeye çalışıyor. Ayrıca AKP kendi çıkarları için ülkesinde tehlike yatıyor. Savaşa sokması gibi. Ee, bizler bu ülkenin aydınlık ve boyun eğmeyen gençleri olarak... Savaş istemiyoruz, herkesin eşit bir şekilde yaşadığı, fikirlerini özgürce dile getirdiği bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bunun için de sonuna kadar mücadele edeceğiz. E, o zaman bir müzik arası verelim, daha sonra sohbetimize devam edelim. Biberine gazına, cabına, sopasına, tekmelerin asına, Eyvallah. ...Mandana Eyvallah parçasını dinledik. Tekrar sizlerle beraberiz. Lise meclislerinin ilk faaliyeti nedir? Bizim lise meclisleri olarak... ...ilk faaliyetimiz Berkin Eyvan ziyaretidir. Bilmeyen arkadaşlarımız için biraz bahsedeyim Berkin'den. Berkin 14 yaşında... ...bizim gibi bir öğrenci. Gezi parkı olayları sırasında... ...evinden ekmek almaya giderken polis tarafından... ...kafasına gaz fişe atılarak vuruldu. Ok Meydana Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yatıyor. 118 gündür de komada... E, ayrıca Berkin Elvan'ı vuran polis hakkında da hala yasal bir işlem yapılmadı. E, biz de lise meclisleri olarak buna tepki gösterip Berkin Elvan'ın yalnız olmadığını, arkasında bir kitlenin olduğunu, varlığımızla da aileye bir ne, ailenin üzüntüsünü bir nevze azaltmak için orada bulunduk. E, bu daha başlangıçtı bizim için. Bunun gibi birçok faaliyette bulunacağız. Tepkimizi belli edeceğiz. E, tepkimizi belli edeceğiz dediniz. Nasıl etmeyi düşünüyorsunuz? Ee, ...nasıl belli etmeye düşünüyoruz? Bununla ilgili zaten çeşitli şeyler yapıyoruz. Ee, okullarımızda zaten bu lise meclislerin amacı e, bu... E, bu gericiliğe karşı bir duvar örmek. Bir örgütlenmekti. Ee, zaten insan, bildiğiniz gibi insanların tepkilerini gösterebilecekleri özgü bir ortam yok. Bu... Biz, e, biz lise öğrenciliği içine geçerli. E, bir de üstüne okullarımızın üzerimizde kurduğu baskı da var. E, biz de bunlara karşı e, sosyal medya üzerinden örgütleniyoruz. Açtığımız sayfalarla ve teklerle insanları güncel siyasete e, teşvik etmeye çalışıyoruz. E, aynı zamanda bu e, çevremizdeki insanlara hükümetin e, maşası olmuş yayın ve kanallara karşı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bunun gibi çeşitli etkinliklerde bulunuyoruz. Sizler de azır bu konuyu değmişken teşekkür ederim. Lise yani Lise Meclisi yani Lise Meclisi adına teşekkür ederim. Lise Meclisi'nin burada ağırladığınız için. Ne demek? Ee, anladığım kadarıyla okullarda bu örgütlen okullar bu örgütlenmelere karşı. Ya okullar ya okullar öğrenci bakımından bu örgütlenmelere karşı değiller. Ama okul içindeki AKP yanlısı veya cemaatçi hoca dediğimiz biz kendi aramızda hocalar ...buna tabii ki de karşı çıkıyorlar. Yani kendi karşılarında bir... ...toplu bir öğrenci grubunun durması... ...aydın bir öğrenci grubunun durması... ...onlar için sıkıntı. Sıkıntı oluşturuyor yani. Bu da sizin örgütlenme hakkınızı elinizden alıyor aynı kesinlikle, zamanda. Kesinlikle. Aa, şimdi sanırım biraz... ...vaktimiz azaldı. O zaman... ...şöyle bir toparlayalım ben konuşmayı. Aa, ben ilk önce Gezi'nin... ...başlangıç sözlerine deneyeceğim biraz. Gezi nasıl ortaya çıktı? Nasıl başladı? Bu, bunun hakkında konuşacağım. Aa, ilk önce... Gezi direnişinin, ee, ilk önce Gezi direnişinin yani Haziran direnişinin ortaya çıkışı e, ülke içinde yaşanan olayların bir nevi halk içinde toplanmasıydı. Kendi içlerine bunu biriktirdiler, biriktirdiler, biriktirdiler ve en sonunda bu olaylar patladı. Bir nevi patlama yaşadı. Ee, bardağı taşıran son damla oldu Gezi direnişi, Gezi'deki baskılar. Evet. Yani 27 Mayıs işte... 27 Mayıs, 28 Mayıs, 29 Mayıs sürekli polis baskınları, insanların üzerine gazlar atılıyor. Üniversite öğrencileri orada direnmeye devam ediyor. Ve 31 Mayıs gecesi en son işte her şey patladı ve halk oraya akın etti. Yüzlerce, yüzbinlerce insan. Bizler de oradaydık, SM evet. meclislerinde. Üye arkadaşlar da oradaydı. Durduk, direndik, mücadelemize ettik ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Şimdi insanların kafasında şöyle bir yargı oluşunu ben düşünüyorum. Gezi direnişinin işte sanırım 16 Haziran'dı. Yanlış hatırlamıyorsam Gezi Parkı'nın dağıtıldığı gündü. Gezi Parkı'nın dağıtıldığı günden sonra işte Armutlu'da, İzmir'de falan birkaç olay gene yaşandı. Ve bunun gibi birçok ilde yaşandı. Ve bunun ardından insanların kafasına şöyle bir yargı oluştu. Gezi direnişi Haziran ayındaydı. Ve Haziran ayında bitti. Öyle bir şey yok tabii. Ya tabii ki de. Hani bizim aslında amacımız bu Gezi'de yakalanan ruhu bir nevi bırakmamak. Yani Gezi'de o yakaladığımız ruhu, o insanların artık korkularının, korku barikatlarını yıkıp AKP'nin önünde barikat oluşturmalarını biz kaybetmek istemiyoruz. Bunu da lise içinden, yani kendi içimizde şey yapmaya çalışıyoruz, örgütlemeye çalışıyoruz. Ee, yani Gezi Direnişi sadece bir kıvılcımdı bizim için. Bizim görevimiz şu anda bu kıvılcımı atışa dönüştürmek işin aslında. Hani insanlar Gezi Parkı Direnişi dedikleri sırada. Bir adam çıktı, AKM'nin önünde durdu ve ortalığı birbirine kattı. Yani dünya, dünyada konuşuldu bu eylem. Yani biz dediğim gibi bunu kaybetmek istemiyoruz. Onun dışında Gezi Parkı ile ilgili okul içinde çalışmalarımız oldu. Gezi Parkı direnişi sırasında okuldan bir 150 kişilik bir grupla Taksim Meydanı. ilk önce kendi çevremizde bir yürüyüş yaptık ve ardından Taksim Meydanı'na oradan geçildi, Gezi'ye girildi. Yani bu tarz eylemlere devam edeceğiz. Ee, okulda da bir e, eylemimiz daha oldu aslında. Eylem değil de bir faaliyet diyelim. E, geçen sene okulumuza yine bir din hocası geldi. E, sınıfa girer gelmez aslında bizim tepkimizi ilk çeken şu olmuştu. E, hemen kızlarla erkekleri ayrı sıralara oturtturdu. Ve giderek bu söylemlerine devam etti. İşte e, mesela küpe e, arkadaşlarımız vardı. E, ve dedi ki küpe takan erkek cehennemliktir ondan sonra kızlar ve erkekler yayına gelemez göz teması bile haramdır cidden ilginçmiş evet. Evet. daha sonra böyle e, ilerlettikçe dersler ve biz tabi ki tepkilerimizi dile getirdik ve hep bize susturdu Susturmaya çalıştı daha doğrusu. Ee, daha sonra e, en son zaten en son nokta tahtaya iki yol çizdi. Sapkınlar ve doğru yolda olanlar. Sapkınlar kısmına da Alevileri yazdı. Ee, biz sınıf olarak buna tabii ki tepki gösterdik. Ve daha sonra da bu e, kendi aramızda... ...örgütlenmeye çalıştık, bununla ilgili ne yapabileceğimizi düşündük ve bunu Sol Portal'da yaydık. Daha sonra bu gazeteye çıktı, Din hocamızın soruşturma açıldı ama okul yönetimi tarafından kapatıldı bu. Bir yere varamadınız. Ya. Evet ama şöyle bir avantajı oldu bize, artık eskisi gibi o eski sert tutumlarına devam etmiyor. Ama okulda devam ediyor anladım. Evet hala okulda okul... ama artık bizim dersimize girmiyor. Tek fark sizin dersinizden evet. çıkmış olması. Çok, Ama... çok mükemmel bir çözüm. <gülüyor> yani. Komik yani. Ona engel olan öğrencilerin olduğu sınıflardan uzak durmayı tercih ediyor genel olarak. Yani. Evet. Ama yine de kısmen önünü kestiğini söyleyebiliriz. Evet, kesinlikle. Artık sadece dersini işliyor. Artık çok fazla <gülüyor> müdahale edemiyor bizim. Müfredat dışına çıkamıyor. Evet. Ya, Güzel bir şey olmuş bu o zaman. Kesinlikle de. Yani işte bunların hepsi biz aslında dayatılan eğitim sisteminin sorunları. Yani biz bu yüzden... Bu işe geliştik. Yani düz liseler düzeyler yok edildi artık. Evet. İnsanlar, arkadaşlarına söylediği gibi ya imam hatip seçiyorlar ya, ya da Anadolu. işçi oluyorlar. Kendilerini eziliyorlar yani. <gülüyor> Onun, yani bu, bize Bizi bir dik yokuşa sürmeye çalışıyorlar yani bu şekilde. Yani lise meclisleri de tabii ki bu konunun önünde durmak için sürekli çalışmalarına devam ediyor ve devam edecek. <gülüyor> e aslında okulda bu tür şeyler yasak biliyorsunuz. Direkt disiplin suçu. Mesela... Ne yasak? Ya mesela dinleyicimiz <gülüyor> gazeteye çıktı. Hı. Ve bu bir yasak okuldu. Hani disiplin cezası var sonuçta. Ama biz bunu kendi aramızda o kadar iyi örgütlendik ki... ...hiçbir şekilde açık vermeyecek şekilde ve hata yapmadık. Evet hepimizin arası bazı hocalarla bozuk. Ama önemli olan bundan sonra yapacaklarımızın arkasında durmak ve kararla davranmak. Kesinlikle. Zamanımız azaldı arkadaşlar. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ne demek istersiniz? Ya son olarak şunu söyleyeyim. Biz lise meclislerini insan yani insanları örgütlemek için kurduk. AKP faşizminin, AKP hükümetinin bizlere dayattığı baskının önünde liseli olarak bir duvar oluşturmak için kurduk. Bir parmağa bir yumruk yapmaya çalışıyoruz biz ve bu yolda devam ediyoruz. Bizlere Tüm arkadaşlarımızın hani destek vermesini istiyoruz. Lise meclislerine katılmalarını istiyoruz. Hani onların da çünkü bu konuları çok dertleri var. Ama söyleyemiyorlar. Biz onlar için bir oluşumuz, bir aracız. Bize katılsınlar, bize gelsinler, konuşalım, tartışalım. Nasıl engel <gülüyor> olabileceğimizi düşünelim. Ee, i̇nsanların, daha doğrusu arkadaşlarımızın bize katılması için, bilersen ben, iletişim, şey, adres, evet, iletişim adreslerimizi verelim. Evet www.twitter.com uh, slash lise meclisleri adresinden bize ulaşabilirler. www.facebook.com slash lise meclisleri adresinden gene bize ulaşabilirler. Ve lise meclisleri uh, gmail.com adresinden de bize mail gönderebilirler. <gülüyor> Ve gücümüze onlarla birlikte güç katmaya devam edebiliriz. Bu kadar sanırım. Aynen. Ee, o zaman... Programımızı kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> Programımızın sonuna geldik. Ee, önümüzdeki hafta Deniz FKF ile sizlerle birlikte olacak. Bu liste e, örgütlenmesinin üniversite boyutu aslında konuşulacak o programda. Ee, çok teşekkür ederim benimle sohbet Biz Kendinize iyi bakın. Görüşmek Sizin üzere. <gülüyor> görüşmek üzere.